Acıdığımdan kullandım, inadımdan değil. Şeriat Allah'ın ahkamı demek. Allahı seven, Allah'ın ahkamını seven. Allah'ın hükmine razı olmadan Allah'ı sevmek olur mu? Şeriat istemezlik. Kahrolsun şeriat, e, kahir oldu, sevallı. Gitti. Bilmiyor. Şeriat değil ya, başka şey bir şey sanıyor böyle. Karanlıkta böyle yolun üstüne çıkan bir şey falan sanıyor. Korkuyor. Allah'ı seven, neyi severmiş? Şeriatı sever. Neden? Çünkü "Ve mâ kenel lil müminîn velâ minetini izâ katallâhu ve resûlühü emren en yekûnû lehumul khiyâretü binemr." Allah ve Resulü bir şey söylediği zaman müminlerin onlara karşı çıkması, başka bir tercih düşünmesi, başka bir efendim şeyh ileri sürmesi mümkün olmaz. Allah ve Resulüne tabi olacak. Millet şeriatın manasını bilmiyor. Tabi doğrudan oraya İslam'a çatanlar da var. Derece derece. Kahrolsun İslam diyenler de var. Çöl peygamberi, çöl kanunu, çöl kitabı diyenler de var. O ayrı da. Ama Müslümanım deyip de efendim, şeriata karşı yürüyüşe çıkanlar bilsin. Allah'ı sever, şeriatı sever. Sevmek zorunda. Kur'an'ı sever, sünneti sever, fıkı sever, Allah'ın helallerini helal olarak sever, haramlarını haram olarak sever. Yani haramlığından memnun olur, sıkıntıya düşmez. Allah, efendim, niye içkiyi haram kılmış? Oh olmuş, iyi olmuş ki haram kılmış. Amerikalılar 1930'lu senelerde içkiyi yasaklamışlar Amerika'da. Tutturamamışlar. Yasaklamışlar, resmen kanun çıkartmışlar, tutmamışlar. Denemişler ama olmamış. Neden? Yalama olmuş vidalar da orada, tutmamış. İslamda tutuyor, Müslümanlarda tutuyor. Şimdi bizim bizim cıvataları yalama yapmaya çalışıyorlar, şeydekiler, oradakiler, şu arkadalar. Sonra Allahı sever, muhterem kardeşlerim, kadere rıza gösterir. kaderi sever. Hakka teslim olur. Efendim. Aşere-i mübeşşere eden duası makbul bir sahabi var. Aşere-i ne demek? El aşeretül mübeşşeretü bil cenneti fi hayatihim. Sağlığında Resulullah'ın mübarek ağzıyla sen cennetliksin diye müjdelenmiş on kişi var. Onlardan bir tanesi. Sen cennetliksin demiş Resulullah. müjdelemiş. Aşeri mübeşşel bir eden birisi, mübarek insan, Allah şefaatine erdesin, cennette buluştursun, duası makbul. Kime dua etse, duası tutarmış. İki gözü ama olmuş. Gözleri görmemeye başlamış. İki gözü ama olmuş. Demişler ki, ya mübarek, senin duan makbul, bize dua ediyorsun, duan tutuyor. Kendine de dua etsene, gözün açılsın. Çok hoşuma gidiyor Her şey güzeldir tabi o mübareklerin de. Diyor ki ben Allah'ın kaderini gözümün nurundan daha çok severim. Allah öyle takdir etmiş. Ben Allah'ın kaderini gözümün nurundan daha çok severim. Böyle diyemeyenler de var. Sahabeden gene. Bir de onun misalini söyleyelim ne yapalım. İnsanlar derece derece oluyor, zayıf oluyor, kuvvetli oluyor. Birisinin iki gözü ama olmuş. Sahih hadis-i ben sahi olmazsa söylememeye çalışırım. Sağlam hadiseyi söylemeye çalışırım. İki gözü ama olmuş. Diyor ki geliyor Resulullah. Ya Resulallah bu amalık körlük bana çok koydu. Çok dokundu. Çok zor geliyor. Tahmin edemiyorum. Ya Resulallah. Gör, görüp duran gözlerim görmez olunca dayanamıyorum. Ya Resulallah bana dua et de gözlerim görsün tekrar. Açılsın. Peygamber Efendimiz diyor ki istersen başka şeye dua edeyim ona etmeyeyim. Yok diyor. Dayanamıyorum. Ama gözüm açılsın. Yani başka şeye ben, belki bilmiyoruz deseydi ki tamam ya Resulallah niye dua edersen et deseydi keşke ama öyle dememiş. Dayanamıyorum demiş ya Resulallah. Neden? Peygamber Efendimiz istersen gözün açılsın diye dua etmeyeyim de başka şeye dua edeyim dedi. Benim tahminim çünkü Allah bir insanın gözünü alırsa çok kıymetli bir uzuv göz. Gözünü alırsa o da sabrederse mükafatı cennetten başka bir şey değil. Mutlaka cennet sabredersin. Onun için yani cennetlik olacak diye demiş demek ki diye düşünüyorum. Demiş ki dayanamıyorum ya Resulallah sen bana dua et. Peki diyor evine git. Abdest al. İki reket namaz kıl. Şu duayı oku diyor. Bir dua öğretiyor ona. O duanın içinde şu mana var. Ya Rabbi Resulullah hürmetine benim gözümün nurunu bana iade et. Gözümü aç. Resulullah'ın hatırına. O kısmı var yani duanın önemli olan can alıcı noktası orası. Bu duayı aldı evine gitti diyor raviler. O adam evine gitti gözleri açık olarak geldi. Resulullah'ın hatırına bak. Allah nasıl onun hatırına duasını kaldı. Gözleri açık olarak geldi. Yani tuttu duasını. Evet. Tabii ben Allah'ın kaderini gözümün nurundan çok severim demiş o da. O da kaza ve kadere, rıza ve teslimiyet makamı tasavvufi makamların en yükseğidir. En yüksek makam rıza ve teslimiyet makamıdır. Sonra Allah'ı seven neyi sever? İbadetleri sever, özellikle zikri sever. Özellikle zikri sever. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sizin dünyadan üç şey sevdirildi bana. Birisi ne? Namaz. Kurretü ayni fissalâh. Namazda gözümün şenliği, hoşluğu, serinliği dedi. Yani namazı çok sevdiğini söyledi. İbadeti sever, severek yapar. Allah'ı sever, ibadet sever ki Allah-u Ekber! Şıpır şıpır, şıpır gözlerinden yaşlar dökülür. Secde eder, secde yeri ıslanır, selam verir, hüngür hüngür ağlar. Kimse yok, evde kendisi, gece evinde. Neden? Allah'ı seviyor. Allah sevince ibadetini seviyor. Zikrede Allah, Allah Allah Allah, gözleri yaşar. Bir insan Allah sevgisinden, Allah korkusundan ağlarsa, o göze cehennem ateşi değmez. Aynani La temessühümen laf Aynun beket min haşedillah Allah korkusundan ağlayan gözler cehennemat işleymez Aynun ba'det tahrisü Allah yolunda hudutlarda nöbet tutan bekçinin gözü diye geçiyor hadislerde İbadetini sever aşk ile yapar zikrini sever zikrini aşk ile şevk yapar Yunus ne diyor? Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde, kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Deryalarda, mahi ile. Sahralarda, ahu ile. Derviş olup, yahu ile çağırayım Mevlam seni. Nasıl coşku, nasıl aşklı, nasıl şevkli. Sonra, Keşke arkadaşlara söyleseydim, biliyorlarsa onu okusalardı. Aşık oldum ben Allah'ın adına, haymeden, doyamadım zikrullahın tadına, haymeden. Bir güzel ilahi var ki, sesim güzel olsa söyleyeceğim ama. Münafıklar ibadeti sevmez. Allah'ı sevmenin, Allah aşıkı olmanın alameti ibadetleri sevmektir. İbadetleri sevmemek münafıklık alametidir. Eğer sende de, bende de varsa o da münafıklık alametidir. Kurtulmaya çalışmak lazım. Onun için söylüyorum. Riza kamu ila salatı kamu Namaza tembel tembel kalkarlarmış münafıklar, kalkarsan Seve seve değil, tembel tembel. Evet. Allah'ı seven, Allah'a kavuşmayı da sever. Öyle mübarek insanlar var ki, kadı, iyi aldın, Şifa-i Şerif isimli mübarek kitabında okudum, her akşam dua ediyor. Ya Rabbi, dün akşam almadın canım. ne olursun bu akşam al bari de sevdiklerime kavuşayım, sana kavuşayım. Her akşam böyle dua edermiş. İsmini unuttum, mübarek, Şifa-i Şerif'te. Her akşam böyle dua ediyor gene yaşattın beni ya Rabbi gene dün akşam da öldürmedim bari bu akşam canım hatta sevdiklerime kavuşayım diyor sana kavuşayım diyor yani Allah'ın efendim Allah'la kavuşmayı sever. bir hadis-i şerif okuyacağım men ahabbe lika Allah ahabbe Allah'u lika'ehu ve men kerehe lika Allah kere Allah'u lika'ehu kim Allah'la kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Allah da onu sever. Kim Allah'la kavuşmaktan, buluşmaktan hoşlanmazsa Allah da onu görmekten, onun huzuruna, huzuruna gelmesinden hoşlanmaz. O da onu sevmez. <Gülüyor> Kişinin duygusuna göre ene inde zanne abbibi ben kulumun bana karşı olan duygularına göreyim diyor Allah Teala. Men eraden <gülüyor> eyyalemem malehu indallahi azze ve celle felyunzur ma billahi azze ve celle'ler indehu Allah'ın yanında mevkiinin, makamının ne olduğunu bir insan merak ediyorsa neye bakacak? Kendisinin yanında Allah'ın itibarı ne kadar ona baksın. Allah'la işi ne kadar ona baksın. Allah'ın kadri, kıymeti ne kadar ona baksın. Biliyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi mesnevisine ney neyi anlatarak başlıyor. Ne diyor? ne, şun hikayet kunet ez cüda'iha şikayet mikunet. Dinle şu neyden. Şimdi biraz sonra çalacak. Dinle neyden kim hikayet eğiliyor? Ayrılıklardan şikayet eğiliyor. Neymiş ayrılık? kezni stan ta bübriden eznefiram beni kamışlıktan kopardıkları zamandan beri o vatanımdan ayrıldım ya o hasretten beri her yerde insanlar benim feryadımı duydukça onları da ağlatıyor ben de ağlıyorum ne çalındığı zaman üfürdüğü zaman ne ne çalınıyor demeye kızar neyzenler ama ne Çalgı çalınır da ne çalınıyor demezler, neye üfürmek derler. Tabiri bu. Neye üfürüldüğü zaman neyin dibinden damlar. Ateşin bankı nayu ni istbad. Herki in ateş ne Bu müthiş bir beyit bu. Türkçe'ye bunu güzelce bir çevirmek mümkün olsa, bu neyin sesi? üfürük değildir, hava değildir, ateştir. Bu neyin sezi? Ateştir. İçinden çıkan üfürme hava değildir, ateştir. Kimin içinde bu ateş yoksa yok olsun. Şunun kadar da olamadık. İki ucu delik, üstünde delikler olan bir küçücük şey kadar da olamadık mı? Kimde onun onun o yanıklığı yoksa yok olsun. Nedenmiş o yanıklığı? Vatanı aslıyasına hasretliğindenmiş. Orayı özlüyormuş. Oraya gitmek istiyormuş. İnsanoğlu da insanoğlu da öyle olmalı. Ben Allah'ın kuluyum diye efendim Allah'a kavuşmayı istemeli. Mevlana'nın katasallahu sirruhu el aziz bir gazeli var. Bizim kardeşlerimiz de onu özel olarak bilirler. Çünkü hocamızın vefatı günü takvimin arkasına o gazel vardı. Tevafukan. o gazel vardı. Mevlana'nın gazeli. Nasıl da gelmiş tam hocamızın vefatı gününde takvimin arkasına yazılmış. Diyor ki ben vefat ettiğim zaman sakın benim vefatıma ağlama. Sakın el firak, el firak, eyvah, ayrılık ayrılık deme ben kavuşmaya gidiyorum. Sakın yazık yazık deme. İnsan şeytana aldanırsa yazık o zaman denir. Yoksa ben öyle yazık olacak bir durumda değilim. Ben efendim Allah'a kavuşmaya gidiyorum diyor. Demek ki Allah'ı sever, Allah'a kavuşmayı da sever, de sever, efendim her şeyini sever. Az ve muhtemaf kardeşlerim, asıl sevgi Allah sevgisidir. Sonuç. O kadar sözden sonra sonuç. Biz Müslümanlar yeryüzünde ve tarih içinde, tarih boyunca en hayırlı ümmetiz. Allah öyle söylüyor. Celle Celaluhu. Elhamdülillah ki Müslümanız. Küntüm hayre ümmeti Uhricet din nasi te'murune ve بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَانِ وَتُوْمِنُونَ billah. Siz, küntüm, hayra ümmetidir. En hayırlı ümmetsiniz. Bak, en üstünlüğü bize veriyor, süperlatif. En hayırlı ümmetsiniz. اُخْرِجَتْ <gülüyor> بِالنَّاسِ İnsanlar için özel olarak çıkartıldınız siz. Tornadan özel çıktınız siz, model ümmetsiniz. Sıradan insanlar değilsiniz öخرجt lin öteki insanlara bir numune olsun güzel bir örnek olsun diye çıkartıldınız. Öخرجt lin-nas te'muru ne bil ve tenhevne anil münker <gülüyor> ve töminune billah. Emri maruf yaparsınız, nehyi münker yaparsınız, sağlam imamla efendim yaşarsınız diyor. Biz en hayırlı ümmetiz. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi böyle. Dünyalar tarafına yayıldık. Bak Elhamdülillah, şu salonda bile nerelerden kardeşlerimiz var. İsveç'ten gelenler var, İngiltere'den gelenler var, Avusturalya'dan gelenler var, Avusturya'dan gelenler var, Avusturya, Viyana'dan gelenler var, Avustralya, Sidney'den gelenler var, İngiltere'den gelenler var, İsveç'te gelenler var, Türkiye'den gelenler var. Zaten hepiniz Türkiye'den geldiniz, o meziyet değil. Efendim muhtelif yerlerden geldik. Muhtelif yerlere de dağılmışız. Amerika'da, Orta Asya'da efendim, Endonezya'da, Afrika'da, Güney Afrika'da her yerde varız. Görevlerimiz var muhterem kardeşlerim. Yani mümin olarak hepimizin Allah'a inanmış insanlar. Allah'ın sevdiği kullar olarak Allah'ın efendim sevgisine mazhar kullar olarak Hepimizin görevi var. Onun için hepimiz görevimizi müdrik olmalıyız. Görevli olduğumuzu bilmeliyiz. Özel olarak çıkartılmış bir ümmet olduğumuzu bilmeliyiz. Şu bahis konsey ettiğim sevgi duygusu en tatlı duygudur. Çalışmalarımız için de en tesirli vasıttadır. Sevgi. Bir vasıtadır. Bir araçtır bir alettir, efendim, en tesirli araçtır. Onun için hepimiz sevgiyi, sevmeyi öğrenelim. iyi öğrenelim. Çünkü bazı insanlar sevgiyi bilmiyor. Belki duymamışsınızdır, bir şeyh efendiye birisi gelmiş. Efendim, benim müritliğe kabul edin, derviş olmak istiyorum size demiş. Beni terbiyenize alın. Demiş, evladım yemeklerden hangi yemeği seversin? Demiş, ayırmam yani hangi yemek olsa yerim. Ya evladım, hani kebap var, döner kebap var, şiş kebap var, adana kebap var, efendim, tatlı var, efendim şunu var mı? Fark etmez efendim. Peki çiçeklerden hangisini seversin? Fark etmez efendim. E peki şundan hangisini seversin? Peki bundan hangisini seversin? Hiçbirisi fark etmiyor. Hıt, git önderim. Yıkıl karşımda. Sen demiş hiçbir şeyi sevmeyi öğrenmemişsin. Hiç sevgi bilmiyorsun sen. Sen Allah'ın sevgisini hiç anlamazsın. Git bir sev bir şeyi sev de mübarek adam. Bir şeyi sevmeyi öğren. Bir şeyi sevmeyi öğren de ben de sana o asıl sevgi değil, asıl sevgi budur diye ötekisini öğreteyim demiş. Sevgiyi öğrenmek lazım. Sevgiyi öğretmek de lazım. Şimdi ben bakıyorum Türkiye siyasetine, siyasete uğraşan bir adamım ben. Bu Müslüman efendim, siyasette uğraşmaz ve her şeyle uğraşır. İster istemez vatandaş olarak uğraşıyoruz. Hiç sevgi yok, hiç insaf yok. Öyle katlar, öyle zalim, öyle sevgisiz, öyle insafsız ki televizyonlara bakıyorum, acıyorum büyük bir sevgi seferberliğine çıkışmamız, kalkışmamız lazım. Sevgiyi bilmiyor muydu? Herkes herkesi kıtır kıtır kesecek. Vallahi eline satırı verse pirzolalık yapacak. Hepsini doyacak böyle bifteklik yapacak. Gözü de yaşarmayacak. O kadar düşman herkese herkese. Sevgiyi öğrenmemiz lazım. Çocuk çocuğumuza öğretmemiz lazım. Bir. Sevilecek şekilde çalışmamız lazım. Oturmamız, kalkmamız, konuşmamız, susmamız, çalışmamız sevilecek tarzı olmamız. Peygamber Efendimiz çok dikkat ederdi buna. Peygamber Efendimiz 1400 yıl önceden işlerini fırçalardı. Kapıyı, kapıya birisi geldiği zaman suyun önünde eğilmiş böyle yerdeki suya yapmış kapıyı öyle açmış. Yani saçlarını düzeltmiş, ev, evde ya, yattı belki sakalı ezildi, belki saçı dağıldı. Şöyle saçını, şeyini düzeltmiş, öyle. Tırnaklarını keserdi, güzel kokun sürerdi, yıkanırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çölde, yani buradaki gibi böyle, efendim, suyun bal olduğu yerde değil, şıkır şıkır günde beş defa, efendim, yıkanırdı. Usulü abdestini farz, efendim, kılmıştı. işleri fırçalattırırdı, koltuk altlarını, zıttırdü kasıkları kazıttırdı tırnakları kestirtirdi yani hiçbir yerde ter pislik bir şey kalmasın diye her türlü e öğretmişti temizliği güzelliği öğretmişti sevilecek şekilde olmalıyız formda olmalıyız sevilecek şekilde hareket etmeliyiz sevilecek tarzda söz söylemeyi öğrenmeliyiz <gülüyor> diye Adamın bir gözü körmüş galiba kadı efendinin. Selamün aleyküm nasılsın? Kör kadı demiş. E olur mu? Olur mu yani? Evet adam kör ama nasılsın? Kör denir mi? Yani sözü bilmek lazım. Sözü güzel söylemeyi öğrenmeliyiz. Çocuk çocuğumuzu sevgiyle, sevgiyi bilen, anlayan, fark eden kimseler olarak yetiştirmeliyiz. Sevgiden anlamalı. Sonra mağribetullah'a, mahabbetullah'a, aşkullah'a erişmeye çalışmalıyız. Bu önemli bir iştir. Çok önemli bir iştir. Fantezi değildir. Aksesuar değildir. Müminin aksesuar değildir. Aşkullah, mahabbetullah. Kalbinin derinliğinde ocağın içindeki ateştir. Enerjinin kaynağıdır. işin aslı esasıdır. Onu elde etmeye çalışmalıyız. Yani iyi derci olmalıyız. İyi derci olmalıyız. Tasavvufa girmek lazım efendim, Yunus gibi olmak lazım, Mevlana gibi olmak lazım. Denizdeki Yunus balığı gibi değil, Yunus Emre gibi olmak lazım. Mevlana gibi olmak lazım, Eşkafoğlu, Rumi gibi olmak lazım. Kardeşler olarak, birbirlerimizi tanımalıyız, sevmeliyiz, birbirlerimizle yakınlaşmalıyız, paylaşmalıyız, yardımlaşmalıyız. Bu toplantının adı iki türlü, iki rivayet var, iki şekilde yazılmış. Efendim, Sevgi ve kaynaşma, sevgi ve kardeşlik, hepsi güzel. Bu toplantı sevgi için ahbaplıklar kuvvetlensin diye, kaynaşma olsun diye yapılıyor. Efendim, dinimizin doğru bilinmesine, tanınmasına, sevilmesine, beğenilmesine, Müslüman olmayan insanların hakkı bulmasına, hidayete ermesine altını çiziyorum. Altını çizerek söylüyorum, bastıra bastıra söylüyorum. Üç defa söyleyeceğim. Kendi işlerimizden daha çok, kendi işlerimizden daha çok, kendi işlerimizden daha çok çalışmalıyız. Neden? Kendi işimiz dünya işidir. Ama bu ahiret işidir. Ne? Hangisi? Dinimizin bilinmesi, tanınması, sevilmesi, beğenilmesi, insanların dinimize gelmesi, hilâyete ermesi için. Kendi işimizden daha çok çalışmalıyız. Kasaplıktan, bakkallıktan, memurluktan, işçilikten daha asil bir iş bu. Ve bu uyvi gayeler için teşkilatlanmalıyız. Mitçiler kesecek şimdi bana ama teşkilatlanmalıyız. Sevgi teşkilatı olmalı. Efendim, teşkilat olunca güzel olur, teşkilatsız olunca zayıf olur. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi aleyküm. Thank <laughs> you. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve selam ala seyyidin evveline ve ahirine. Senedin ve medine ve ismetin el-hasenetin Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve bi ihsanin tahirin ba'd. Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim. Bu sabah bayram sabahını ben Bayramda böyle erken katılıyor efendim, erkenden camiye geliniyor. E, Cami de cemaat çok olur ki seviniyor tabii. O bakımdan da bir bayram gibi oluyor. Allah Teala ve Celle ibadetlerimizi kabul eder. Cümlenizi, cümle yolunda yürüyen, sırasımızda simde yürüyen. Sevilur reşat üzere olan, sevdiği, razı olduğu işleri yapan, dünya ve ahiret saadetine eren kullardan eylesin. İşin aslı, esası, temelik kökü, gayesi, ucu, sonu bu. Allah Celle Celaluhu şaşıran kardeşlerimize de Doğru yolu göstersin. Üzerimizde sevmediğine gibi hal ve huy ve sıfat ve fiil ve niyet varsa, evet işlediğimiz haramlardan, günahlardan efendim, birikmiş kimler varsa, onlardan bizi fark eylesin. Ondan sonraki ömrümüzde o hataları işlemeden, o günahlara bulaşmadan, o haramlara yanaşmadan yaşamayı Allah kümemize nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri istiğfar eden, sevme eden kullarını sever. Hatasını anlayıp pişman olan kullarının günahlarını akılmanı füret eder. La, la kebire teman istiğfar, sevme ve istiğfar eylediği zaman günahı kalmaz insana. Silinir, temizlenir, farklı olur. Bu güzel bir şeydir, çok büyük müjdedir, çok büyük bir lütuftur ki, kul günahmış diyor, suçlu, cezayı hak etmiş ama Allah ceza vermedi, trafik polisi çevirmiş, elinden mahfuz talep ama cezayı yazmıyor. Ayrıca affediyor, ayrıca seyyâdını hasenâdını tebdil ediyor. Yübeddülillâhu seyyâdihim hasenat, Seyyâdını de hasenâta döndürüyor. Her şeye kadir. allah Teala Hazretleri, kulumun tevbe etmesinden, doğru yola gelmesinden, hak yola girmesinden, sevgi kul olmasında. Çok hoşnut olur. Çok memnun olur. Bu usta hadis var. Onun için bizim halimize, durumumuza, meşrebimize, meslekimize en uygun olan tevbe ve istiğfarı çok eylemektedir. Sahifesinde tevbe ve istiğfa çok olan kimse telah tutur, kurtulur. Onun için daima hatalarımızı tefekkür ederek, günahlardan uzak durmaya çalışarak, tevbe ederek, Allah'ı zikrederek, Allah'a şükrederek, efendim yaşama gayret edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bizim üsve-i hasenemizdir, mümuni En yüksek insandır, en güzel mümunidir. Herkes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakarak nasıl iyi kul olması gerektiğini müşahhas olarak yani somut karşısında bir anlaşılabilir misal olarak anlaması lazımdır. Halini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize benzetmesi lazımdır. Efendimizin sünnet-i seniyesine uygun hareket etmesi lazımdır. Hayatını Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin hayat şerh tarzında devam ettirmesi lazımdır. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hazretleri yatsı namazını camide kılmayı, sabah namazını camide kılmayı çok met ediyor. Yasayı sabahı camide kılan bir insanın gecesi gündüzü ibadetine geçmiş gibi mükafat alır insan. Onun için arabamıza atlayıp sabah namazla camiye gelmemizi arıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir yerde beş tane müslüman aile olur da orada ezan okunmaz, ikamet getirilmez, cemaatle namaz kılınmazsa. Şeytan oraya hakim olur. İstihvaza aleyhimü şeytan. Şeytan oraya hakim olur. Saltanatını kurar. Onları emri altına alır. Onların boynuna boyunduruğu geçirir. Zinciri takar. Şeytan onlara hakim olur. Şeytandan nasıl korkulacak? Şeytandan kurtulmanın içtimai çaresine iç çareler var. Dış çareler var içtimai yani toplumsal çare cami, camidir. Ezer okumaktır, ithamet getirmek. Şeytan o zaman gider. O zaman şeytanın hükmü altına girmiyor insan. Allah saklasın bir ülkeye düşman hücum ediyor, istila ediyor. İstila ne demek? Müstevili ne demek? Yani geliyor oraya hakim oluyor. Benim sözüm değil. Siz benim hükmüm altındasınız. Ben size hakimim. Hadi bakalım. Ayağa kalk, otur. Ellerini arkaya, havaya kaldır. Bilmem ne, uzat ellerini, kelepçe diyeceğim vs. Yani istila. Her şeyi alıp götürür insanı. Allah saklasın. Mücadele edemezsin. Edebilirsen, işte ne kadar edebilirsin? Edememişsin ki zaten istila etmiş. İstilaya uğramış ülkenin durumu zordur. Düşman oraya hakim olmuş demektir. Zor bir şeydir. Efendim, onun için düşmanın istilasına uğramamak lazım, şeytanın istilasına uğramamak lazım, şeytanın istilasına uğramamanın yolu beş aile bir araya geldi be, efendim ne yapmaktır? ezan okumaktır, kâhmet getirmektir, cemaate namaz kılmaktır. Bunu hocam biz şimdiye kadar pek duymadık, bunu sen mi icat ettin, ne yaptın böyle 20. yüzyılda Allah Azze ve Oh, bir deye takolsun. Hayır, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selle haberini duyuruyor. Şeytan, hepimizin düşmanıdır. İnne Şeytan elikum, elikum adoulun, istafizuhu adoulah. Elam ahed ya beni ala. Ela tabulü Şeytan. <gülüyor> haberini mu? Allah'la siz ahit yapmıştınız. Ahit, anlaşma yapmıştınız, şeytana tapmamak üzere anlaşma yapmıştınız. Haber ediyor mu? Yok. Kur'an okumunca veriyor olmadı insan. Çünkü doğmadan evvel ne farkında değil insan Ahit etmişsiniz, etmişiz, ahdim nüshaf eylemişiz. Ella ta'budu şeytan. Şeytana tapmayacağınıza dair söz vermişiz. وَاَنِعْمَدُونَ Allah'a ibadet edeceğimize söz verdik. هَذَا سِرَاتُ مُسَّكِينَ Sırat-ı mutsakim Sırat bu, doğru yol bu. Allah'a ibadet, Allah ibadet ediyoruz. Hocam Allah'a ibadet ediyoruz. İşte cami kurduk, namaz var. Efendim cuma günleri namaza gidiyoruz. Evimizde namaz kılıyoruz vesaire filan. Şeytana tapınmıyoruz. Yezidiler varmış efendim. Mardin'de, Diyarbakır'da bilmem. Onlar şeytana tapınıyorlarmış. Yok biz şeytana filan tapınmıyoruz. Ha, o kadar kolay bir şey değil. Şeytan, insanın içinden fıs, fıs vesvese verir. Gizli gizli insanı idare eder. Uzaktan komutalı oyuncak gibi oynatır insanı. Düğmelere basarak oynatır. Farkına varmaz insan. İçki içiyor musun? Ha, şeytan seni işte kullandı. Parama bakıyor musun? Bak işte şeytan seni aldattı. Namaza kalkmadan yer gelip yatıyor musun? İşte bak şeytan aldattı. Camiye gelmiyor musun bak? Şeytanın sözünü dinledim diye. Gördün mü? İşte oturup kalkıp bağırıp çağırıp evde huzursuzluk çıkartıyor musun? Bak şeytan nasıl gülüyor? Bak nasıl şimdi karı birbirine düşüktü. Şimdi bak nasıl kıs kıs gülüyor. Bir gün Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Ebu Bekir Sıddık ile beraber Hadi Allah'a Oturuyorlardı, müştirkin birisi geldi, aç ağzını yumdu gözünü, başladı, münakaşa etmeye ağır sözler söylemedi. Ebu Bekir Sıstık böyle bakıyor, Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz de böyle duruyor. Sustu, demin dedi. Yani edepsize cevap vermek gerekirse, sustu, sustu, sustu, sustu, o da lafı uzattı, uzattı, uzattı, ithamları çoğalttı, çoğalttı, çoğalttı, söyledi, söyledi, söyledi. Ebu Bekir Sıstık da, Açtı ağzını. Cevap vermeye başladı. Bize göre tabi. Elbette o söyledi. Bize cevap verir. Yapmasaydı. Yapalım deriz yani. Cevap vermeye kalkınca Peygamber Efendimiz oradan kalktı yürüp gitmeye başladı. Hemen Ebu Beşir Sıddık bir düşmana baktı, bir Peygamber Efendimiz'e baktı. koştu Peygamber Efendimiz'in arkasından dedi ki, anam babam sana feda olsun, ey Allah'ım canım sana feda olsun, seni üzecek bir şey mi yaptım? Ona cevap vermek istiyorum Çok konuştu da adam, cevap vermek istiyordum, yani seni kıracak, üzecek bir şey mi yaptım? Ya Rabbi Allah. dedi. Peygamber Efendimiz diyor ki, ya Ebu Bekir, ya gelince, Arapçada Ebu Bekir denilir ya, neyse, ya Ebu Bekir, ey Ebu Bekir, sen susarken bir melek o herife cevap veriyordu. Bir melek o herife cevap veriyordu. Sen ağzını açtığın zaman melek ayıldı gitti şeytan geldi. Şeytanın geldiği yerde ben Resulullah, Habibullah, Nimetullah, Rahmetullah, Allah'ın mübarek kulu Duramadığım için, duramayacağım için ondan kalktın, Melek bizim duymayacağımız bir şekilde edepsizde nasıl cevap verir, bilmeyiz. Herhalde edepsiz bir taraftan konuşur ama bir taraftan melek ona cevap verir ve içinden hasıldığını Allah herhalde. Böyle bir şey oluyordur benim. Ya ben bunlara bağırıyorum, çağırıyorum ama... Haksızım ben ya. Bu, bu yaptığımda doğru değil. İçine bir dakika duygular geliyordur. Meleğin cevabındandır o belki. Biz onu anlayamıyoruz. Susmuş gibi oluyor ama belki öyle. E şeytan araya geldiği zaman ne oluyor? İş inatabilir. Artık akıl, mantık, muhakeme, gerçeklerin kabulü gibi durum kalmıyor. Şeytan kızıştırıyor. Demek ki şeytan böyle. Şeytan araya geliyor kızıştırıyor. Kavga edenleri kızdıran şeytan. Efendim iyi işleri yaptırmayan şeytan. Kötü işleri tatlı gösterir. Süsleyip ziynetlendirip beğendirip istitip yaptıran gene şeytan. Demek ki bayağı bir bayağı bir faaliyeti var. İçimizde, dışımızda, çevremizde de biz farkında değiliz. Neden? Görünmüyor. اِنَّهُ يَرَاكُمْ ve وَتَب۪يذُهُ مِنْ هَيْتُ لَا Siz onları görmediğiniz yerde, görmediğiniz halde o ve şeytanın ordusu olan, aveneti olan öteki şeytanlar sizi görür. O zaman fena etmiş mi? O zaman tehlikesi biraz daha büyüyor. Ben düşmanın karşıdan geldiğini, hangi yoldan geldiğini bilsem tedbir alırım, siper kazanırım silah çağrı çare ararım ama vay! Demek ki yanımda olacak da ben görmeyeceğim. İşte şeytanın çok tehlikeli düşmanı. Allah o sizin düşmanınızdır, siz onu düşman belli diye Daha Daima içimizden yükselen duyguları, sesleri, teklifleri yapmak istediğimiz arzuları kontrolden geçiyor. Neden çıktı bu? Niye yapalım hocam bunu? Çünkü o arzuları sana şeytan pazarlıyor. Şeytan arzu ettiriyor Şeytan teklif ediyor içinde. Mesela efendim canım öyle istiyor ki diyeyim şu herifin suratının ortasına bir yumruk patlatıyormuş. Senin canın istemiyor, şeytan seni kışkırtıyor. Sen yani canım istiyor sanıyorsun, şeytan kışkırtıyor. Mesela, yani basit bir şey. Mesela, efendim, işte şuradaki elmaya, ne kadar güzel ya, uzanayım. Koparayım alıp Bir tane de gelma ne olacak? Sahilde bir şey demez belki. Demez olur mu? Öyle bir şey olur mu? Başkasının malı alınır mı? Ama çok da güzel durumundaymış. Canın da istiyor de bilmemiş. Canın istemiyor. Dikkat. Şeytan istiyor. Şeytan seni bu elmayı kopartmaya kışkırtıyor. Demek ki içimizdeki arzuların bir kısmının pazarlayıcısı bize göndericisi Aklımıza getirdiği ceset kimmiş? Şeytan. Ee, başka kısımlar mı var. Tabii başka kısımlar var. Arzuların hepsi şeytandan değildir. Arzuların bir kısmı nefsindendir insanın. Bir de nefsi var insanın içinde. Nefsi emmaret. İnan nefse de emmaretin bir suy. İlla maa rahim Rabbim. Nefis insana kötülükleri çok emreder. Az değil. Amirun bir su ödemiyor, emmaretin bir su, ammaretin bir su ödemiyor. demek çok emredicidir. Muhabirlerin ismi faal siyası. Çok emreder. İşte lütfi. İnnen ne se de emmaretin bir O zaman bu da şeytan gibi bir düşman. Tabii. Yani, Ada adı uzlu ke. Ne sürekli beni cemke. En büyük düşmanımız. Ve bunun büyüklüğü nereden geliyor? İşte bu da insana kötü şeyleri emrediyor, hem de içinde, kalenin içine girmiş, dışarıda değil, bu da içinde. Allah Allah, Allah-u Teala bak başımıza ne düşmanlar sarmış, kimisi içimize girmiş, kimisi etrafında dolaşıyor da biz görmüyoruz. Bunlar gerçek, masal değil, hikaye değil, mübalağa ben değil, bence ben güzel anlatamıyorum ama, Gerçek bunlar. Kur'an'dan Bu, bunlar. Hadis-i şerif de böyle ya. Şey, e, Şeytan da içimize girebiliyor. Hadi kapı pencere delikleşti. Ne kapı kaldı ne kilit kaldı. Şeytan içeri giriyor. Nefis zaten içeride. Ne yapacağız biz? Bizim o zaman yapacağımız şey içimizden gelen duyguları patroldan geçirmek. Duygu gelir insana. Duygu bir tekliftir. Duygu bir tekliftir. Yani şunu şöyle yap. Bu bir tekliftir. Bu teklifi yapıp yapmamak bize. اِنَّهُ دَيْسَلَهُ الْسُلْطَانٌ عَلَلَّةِ نَعَانَنُوا وَاَلَىٰ رَبِّهِ İmânı kuvvetli olanlara, Allah'a tam bağlananlara şeytan tesir edemiyor. Neden? Teklif ediyor, teklifte kalıyor. Yap şu günahı. İşte şu kabahati, e, yapmam. Neden yapıyorsun? Ben Allah'a inanıyorum. Amen tübillah. Allah'ın ahkamına gönül vermişim. Kur'an'ına, efendim, tabiyim, Resulüne ittiba ediyorum. Yapar mıyım o senin dediği şeyi? Yapma. Bak, teklif ediyor, teklifte kalıyor. O kadar. Bu da işin güzel tarafı. İyi. Zorla yaptırmıyor, bir de ensemizden tutup zor da yaptırsaydı O zaman daha fena olur. İyi ki şeytanın ve nefsin bize zorla, doğrudan doğruya yaptırma gücü yok. İyi ki yok. Bu iyi tarafı. Görünmemesi kötü tarafı. E peki şimdi, işi nasıl böyle yaratmış, Allah neden yaratmış, her işinin hikmeti var. Bu işte hikmet ne? İşte bu dünya dar imtihan olduğundan, burası imtihan yeri olduğundan. Allah'ın imtihanı insanın karşısına böyle çıkıyor. Şeytan teklif ediyor, nefis teklif ediyor, insan düşünecek. Kötü şeyi yapmayacak, iyi şeyi yapacak. Şeytan ve nefis kötülüğü emrettiğine göre kötülüğü yapmayacak, iyiliği de yapmayacak. Namaza kalkma. Şimdi bazı insanlar, sufret bilgilerini kötüye kullanırlar. Nasıl kullanır? Canım, şimdi sabah bu köründe kalkma, kalktığın zaman abdest alın, kılarsın. Öğleye kadar kılınıyor. İyi ya, o zamana kadar kılındığını, iyi ki öğrendiksin, kitaplar iyi ki yazmış. Ben olsaydım, saklardım, yazmadım. Orada saklardım. İlla güneşte olmadan kılınacak derdim, öteki lafı yutardım, saklardım. Ama bizim alimlerimiz her şeyi açıkça söylüyor. Aynen şey yapınca Allah emin eyşe akıp ediyoruz. Bak şeyi kötüye kullanıyorsun. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bazen başı açıklamasılar. İyi ki öğrenmişsiniz. Bak sen, Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bazen bu sünnetleri kılmadı. İyi ki öğrenmişsin. Yani kılmadığının sebebi var ama sen bu işe yol girdiniz. Adamın birisi gecede uyurken. Sakalının üstünden fare geçmiş, o da sakalını gitmiş, tıraklarmış. Neden? Demiş, yani yıkardım, yani ne diye sakalını kesin bir Yol olur demiş. Şimdi birisi geçti, alışıldı. Yol olur demiş. Şimdi millet, hadisten bir küçük tutamak yakaladı mı, yol ediniyor onu, adet ediniyor. Efendimiz'in adeti öyle değil ki, Efendimiz'in adeti normal olarak şöyle yapmaktı ama... Şimdi bu, iyi bir diyelim biraz bir şey biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazından sonra böyle mescidde oturmayı severdi. Ekseriyette, eğer bir mühim iş yoksa, bir hastalık, hastalık diyaneti, bir cenazenin kaldırılması gibi mühim bir şey yoksa, böyle oturmayı severdi Peygamber Efendimiz. Biz ne yapıyoruz? Ekseriyette oturmuyoruz. Bir uyumdurduk var Efendimiz ekseriyetine otururdu, biz ekseriyyette oturmuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir uyurduzluk var. Efendimiz ekseriyetine otururdu, biz ekseriyyette oturmuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hadis-i buyuruyor ki, kim sabah namazından sonra oturup, camide böyle güneş doğup da biraz kerahat vakit çiftinceye kadar, şu anda güneş doğdu, tamam, kerahat vakitin çıkmasına az kaldı. Güneş doğup da kerahat verip kadar camide hayırla, zikirle, ilimle, irfanla Allah'ın rızası uygun zamanı geçirir de, sonra kalkıp iki rekat kılarsa bir vah, bir haç ve ömre sevabı kazanır, buyuruyor Tirmizi'nin rivayet ettiği Hasan bir hadis-i Başka hadis-i şerifler var, onları belki burada daha önceki konuşmalarımızda da söyledik. Ehalimizin şeye göre... Yani adet eseniyesi böyle. İnsan bu adetleri yapabildiğin zaman yapmalı. Tabi yapamadığı zaman da boynumu bükmeli. Ya Rabbi ben yapmak istiyordum ama, seviyordum ama ne yapayım ki? Ve evrede efendim benim vardiyem şu saatte başlıyor. Ne yapayım? İşte yapamıyor. Ancak böyle oluyor. Beni affet Ya Rabbi Olur. Allah mazereti kabul eder. İnsanın önce farzları kılması lazım. Farzları yapması lazım. Ötekiler efendim böyle bir mazereti olduğu zaman Allah-u Hazretleri mazereti kabul eder. Allah-u Teala Hazretleri kullarının mazeretlerini, özürlerini kabul eder. Ekseriyetle Efendimiz böyle otururdu, Zikrullah'la Vakit geçirirdi kendisi. Selefi salihiliğinizde böyle yapmışlardır. Efendim, zikrullahla vakit geçirmek deyince tabi zikrullahı izah etmek lazım. Zikrullah deyince milletin hemen gönüne tesbih geliyor. Tesbih alıp efendim Allah Allah demek sanıyor zikrullahı. Halbuki zikrullah çok geniş anlamı olan bir kavram. Bir sedele. Yugat manası hatırlamak demek. Zikrullah, Allah'ı hatırlamak demek aslında. Zekere, görür zikre. Nesliye, yenza, misyanenin karşıtı. Unutmanın karşıtı. Unutmamak demek. Hatırımda olmak, unutmamak demek. Zekere. Aslında bu. Hani, bir insan Allahu Teala hazretlerini zikrettiği zaman hatırında tutmuş oluyor da, hatırında tutmanın alameti oluyor da onun için ona o isim verilmiş. Şimdi e, fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki eğer sen Allah'a ibadet ve itaat halindeysem Allah'ın emri üzereysen, Allah'ın buyru buyruğunu tutmak durumundaysan, Allah'ı zikrediyorsun. Eğer Allah'a asi durumdaysan, Allah'ın istemediği bir şeyi yapmak durumunda halindeysen, o anda ağzında lafı da olsa, elinde tesbihin de olsa Allah'ı zikret zikretmiyorsun demektir diyor Peygamber yani mesela diyelim ki bir adam içkili gitmiş farz edelim. Yani biraz e, zayıf bir ihtimal ama olmuyor da değil. Bir herif vardı öldü. Onu anlattılar. Evet, gazinosunda yanındaki arkadaşı anlattı. Bizim üniversitede memurdu o. Onunla berabermişti o anlattı. İçki masasında coşmuş o ölen adam Eşi masasında göçmüş, kalkmış, aman Rabbi, aman ya Resulallah, aman ya Hazreti Hüseyin. Ya bu, o raklarını yere mi burası? Bebe bebek'te, deniz kenarında gazinoya oturmuşsun, masanın üstünde rakı şişeleri duruyor, kafayı çekiyorsun, aman Allah diyor. Aman Allah'ım aman, bazı şarkıların içinde var. İşinize ki kim oldu Allah dedi diye? Ay. Allah'ı isyan halinde ağzından insanın Allah Allah sözü dökülse bile zikir değildir. Neden? İsyanda. Allah hakkında o seni yapar mıydı o isyanı, o günahı, o haramı işler miydi? İşlemezdir. Onun için zikrin en geniş manası Allah'a itaatdir. En geniş anlamı bu. Allah'ı hatırlayıp, Hatırlamaktan bırak hatırımda, tamam, aklımda. E tamam o zaman Allah tut tutsana, madem Allah aklında, aklında, aslında ama Allah'ın sözünü dinlemiyorsun, buyrun tutmuyorsun. En geniş anlamı zikri, Allah'a itha Eğer bir adam elinde tesbih, kahvede oturmuş, bacak bacak üstüne atmış, gıybet ediyorsa, zikretmiyor. Eri çeviriyor tesbihi ama günah diyor, gıybet günah, haram. Efendim yani böyle böyle elinde tesbih, ağzında biber zikretmiyor. Günah yolunda, günah halinde, haram halinde zikir sayılmaz. Hem de daha büyük cezaya çağırtık. Çünkü Allah'la alay mı ediyorsun? Hem, hem Allah'ın zikrini yapıyor hem Allah'a asir En geniş anlamı itaat. Sonra, bütün dini ilimler zikirdir. İçinde bir tek Allah telamı bulunmayan bir sayfa bile olsa ne ayet var, ne hadis var, ne Allah sözü var, ne de Resulullah sözü var. Fıkıh kitabının sayfasını açtık, bir sayfa. Olur mu böyle şey? Olur. Şimdi abdest almak için sülahı değil mi? Sülahı. E, hangi sülahı abdest alacak, hangi sülahı abdest için? Hangi kuyudan abdest alınacak, hangi kuyudan abdest alınmayacak? Kuyunun içine tavuk düşerse ne olur? Efendim havuzun içine pislik düşerse ne olur? Ne yapacağız şimdi ben bu suyla abdest alır mıyım? Alamaz mıyım? Köpek geldi şap, şap, şap, şap, şap, şap şu sudan içti. Bu suyun durumu ne? Köpekten, kediden, tavuktan, tavşandan bahsedip kuyudan, havuzdan bahsedip üç sayfa devam eder. Suların durumunu anladan tutun <gülüyor> Burada hiçbir şey yok hocam. Ne ayet var, ne hadis var, ne lafz-ı var. O Allah'ın dini ya, Allah'ın ilmini, ibadetinin bir şartı olan abdest almanın efendim, malzemesini konuşuyorsun ya. Onun için Allah'ın ilmini. Eğer falanca adam öldü, iki tane oğlu kaldı efendim, dört tane kızı kaldı. Bu malını bir de karısı var, nasıl bölecek? Efendim işte karısına sekizde bir verilir de, geriye kalanın efendim hisseleri e, erkek evlatlara, kızlara ikimiz de olacak şekilde gelir de. Şu kadar para olur da, bu kadar full olur da, şu kadar tarla falan gider giderse, bu kadar tarla falan diye gider. E, bu dünya işi, Malın taksimi olsun, ilm çok önemli bir ilimdir yani mirasın taksimi ilimdir, o da bir Şimdi biz burada başlasaydık şeye, ilmi i okuma, efendim bir adam öldü mü, geriye mirası kaldı mı, şöyle da böyle olurdu, başlasaydık. Ölümden, maldan, mülkten, paradan, kuldan, mirastan, taksimden bahsetseydik gene, gene zikir bölüm Allah'ın dininin bir ahkamını öğrenmek çok kıymetli. Çok sevaplı bir şeydir. O da e, zikrullah'tır. O bakımdan sabah namazından sonra efendim oturup bir kitap okusak, bir dini kitabı sürsek devam ettirir. Her sabah hocamız bir bölüm okusa, devam ettirirsek çok iyi olur. O da zikrulluk. Neden? Böyle böyle dinimizi öğreniyoruz. Şimdi ben haftada bir Bizim hadis dersi oluyor. Şuna gittim, oradaki alimlerle tanıştık. Ama nasıl alim? Peygamber Efendimizin evladı. Seyyid. Takva ehli. Resmi vazika almamış. Efendim. Öyle mübarek insan evinde ders yapıyor. Nasıl ders yapıyor? Her akşam ders. Her akşam efendim akşam namazından sonra derse başlıyor. Filanca Ha işte böyle böyle birikir. Yoksa öyle. Haftada bir efendim, birazcık birazcık anlatmak bu dini bilgiler olmaz. Çok okumak lazım. Çok söylemek lazım. Kitaplar öyle öyle biter. Diyor ki falan, kadı, iadı, şifa-i şerifini bitirdik. Tabii biter. Ben bitiremem. Neden? Haftada bir Olmaz mı? Çok okumak lazım. Çok çok okuyarak olur. Vakit ayırmak olur. Onun için her sabah bir bölüm açsak, bir bölüm açsak, okusak, ez yapmış olalım. Hocam elime tesbih alıp, kenara çekilip, boynumu büküp Allah desem mi diyeyim? Yoksa, Hoca Efendi tesbihden bir aşırı okuyor, fıkıhtan bir bölüm okuyor, feravitten bir kısım okuyor, onu mu dinlesem diyeyim? İlim daha iyi. İlim öğrenmek daha iyi. Çünkü insan ilmi öğrendi mi hem kendisini düzeltir, hem de başkasına faydalı olur. İlim daha iyi. Şimdi bizim bu devrimizde, hangi devirdeyiz biz? Ahir zamandayız. 22 yüzyıldır modern çağ, hepsi hikaye, ahir zamandayız. Bizim bu zamanda insanların cahil, bazı derecede cahil, İstanbul'da, Türkiye'de şimdi 30 tane Mahmut Hoca'nın kursunu kapatmışlar. Milli Güvenlik e, kurulu istedi ya. Ruhsatsız, usulsüz, efendim Kur'an kursları kapatılacak diye. E ne oluyor burada ya? Kur'an öğretiyor. E niye kapatıyorsun? Battı mı sana? Batıyor. E senin bunlarla ne işin var? Ne işin var? Alan razı veren ra razı, öğrenen razı öğreten razı, tüccarla parasını çıkartmış efendim binasını yapmış, masraf etmiş efendim devlette bir şey almıyor, saner? Ne? Layiklik neden gidiyor? Laiklik elden gidiyor diye işaret oldu, hükümete baskı oldu efendim müfettişler saçıldılar, yayıldılar. İstanbul'da şimdi Mahmut Hoca Efendi 30 tane kurtu kapatılmış. Günahkar aldığı haber bu. Cahil. Kim cahil? Devleti yönünden cahil. Bu kararı çıkartanlar cahil. Kararı çıkartanlar cahil. Allah'ın Kur'an'ı öğretilecek büyük sevap kazanılıyor. Efendim? Cahil. Onun için? 20. yüzyılın şu ortasında insanların havalarda uçtukları, denizlerin dibinde gezdikleri zamanda çok cahilce işler yapılıyor. Diskotek serbest. Diskotekler kapatılacak diye bir karar çıkmıyor Milli Güvenlik Kurulu'ndan. Diskotekler serbest. Ama Kur'an kurutları denetim altında. Orak çekişti yürüyüş yapanlar serbest. pozisyonlara dokunmuyor. Bir de polis şimdi korkuttular. Efendim polis şey yapamıyor. Efendim yok sertlik yapamıyor. Adamı şurttayemiyor. Efendim dün akşamki programda da polisin sertliklerine lehinde bir program vardı. Efendim, Emniyet Genel Müdürü artık biz yumuşadık, tatlılaştık, efendim e, gerekmedikçe e, sertlik yapmayacağız diyor. Ya, Alman polis de sertlik yapar. Sen polise sertleşir, sen polis sertleşir. Sen kadınlara uyarsan, o zaman o da bir şey yapmaz. Yani, dünyanın herinde de böyle ama sanki Türkiye'de hırsızlı polis'in yakalanmasını suç, çekin içimden elini, içimden elini çek, dokunma bakayım. Ben haysiyetli efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı bir hırsızım. Dokunamazsın bana. Ucak kır bakayım. Sonra söylerim ha. Şöyle bir fıkmada. Şimdi hırsız, fatih, zalim, suçlu, efendim havadayı polis korkuyor, ölüm atıyor. Polisler mi var? Bu diyor şimdi. Acayip bir şey. Büyük cahillik var. Günahlar işleniyor. Sevap işleyenler vatan hayır. Şakallılar. Bundan sonra artık şeylere hiç baş örpüler sokulmayacak. E baş örpüsü ne ne sen? İşte yani nedir alıp veremedik? Senin anan, senin neden baş öpül değil miydi? E baş öpül. E şimdi bundan ne istiyorsunuz? Büyük cahillik. Cahilliğin çok fazla olduğu zamanda insanlar duruma göre şeyin sevabı, yapılan işin sevabı değişir. Bu devirde ilim öğrenmek daha sıra. İlmi öğrenmek, öğretmek, anlatmak, yaymak, sevdirmek, İslam'a göre insanları ikaz etmek, uyandırmak daha sıra. Onun için gece gündüz durmayın, çalışmamız lazım. Bunun gibi sıkı devirler oldu şeyde Daha önceki zamanlarda. O zaman alimler evlerinde ders vermeyecek. Tahur vakitlerinde dersler. Hocam ben vaktim, tahur vakitinde müsait oluyor. Bana ders verin. Olur. Hay hay. Buyur. Tahur vakitlerinde adamın evine gidiyorlardı. Hep yazılmışın dışında uyuduğu zamanda. Gidiyordu ders veriyordu. Allah razı olsun. Dur içinde yazsınlar. Bakanları âlâ olsun. Onun için ilim çok kıymetlimiştir. Tabi ilmin lokantasın yemekhanesine gidip yemeklere bakmakla şunun tadı suya ya falan diye biraz almakla çeşniyle insan karnı doymaz. Ilmi normal gün öğrenmek lazım. Bir kitabı takip etmek lazım. Bir kitap takip etmeyince bir kitap bitirilmeyeceğe, bir üstadın kitabı, bir ailemin kitabını baştan sona bitirmek lazım. Baştan sonra bitirilmeyince o ilim hakkında güzel bir fikir asıl olmaz. Bizim Türkiye'deki efendim, dini eğitimin sakat taraflarından birisi de budur. Ben İlahiyat fakültesinden emekli bir profesörüm. Her ilimden bir çeşni tatlıymış. Bu da tatlıymış, bu da tatlıymış. Hiçbirisi bilmez. Herhalde hepsinin tadına bakan hiçbirisi bilmez. Ne ilmi kelamı tam bilir, ne ilmi hadisi tam bilir, ne ilmi testlerini bilir, ne Kur'an'ı bilir, ne fıkıhı bilir. Hiçbir şeyi bilmez. Mezun oldu, hiçbir şeyi bilmez. Ama hepsini okudu. Öyle yağma yok. Böyle ilim olmaz, böyle tahsil olmaz. E nasıl olur hocam, nasılmış eskiden? Eskiden oturuyormuş, bir hocadan bir ilmi dersleri takip edip, takip edip icazet alıyormuş. Bu, sistem idafsız oluyor. Gitiyormuş yani, tamamını okuyormuş tamamı okunmayan bir ilmi fiyat köşeden firac okunmasıyla o ilme sahip olunmadığı için bugün adamın unvanı yüksek prof, doktor, bilmem ne, üniversite, dekan, rektör, falan diye isimleri oluyor. Ama abu sabuk şeyler söylüyor. Abu sabuk şeyler söylüyor. Yani, ayete aykırı, hadise aykırı şeyler söylüyor. Bazen de Fırat-ı Zalile'nin veya evde sünnet dışı korkaların fikirlerini pat diye ortaya atıyor. Bu böyle olmuyor, neden öyle olduğunu diyeyim, ben bana göre böyle, senkir diyeyim, senkir oluyoruz. Bak sen Kur'an-ı Kerim'i önündeki hareketli mescitten Kur'an-ı Kerim'i 4000 gün okuyamamış adam, bugün üniversitede tefsir profesörü, doçentlik deneme dersinde, tefsir kültüsünde, Önündeki Kur'an-ı Kerim'in ayetini yanlış okuyor. Harekeli. ki, olur mu öyle şey? bir sütü bu. olması lazım. Şu gibi bilmesi lazım. Harekeli Kur'an-ı Kerim ayetini yanlış okuyor. Ya öyle okunmaz ya? yanlış. Manayı kaydettiği şekilde yanlış okuyor. Profesör. Senin profesörünün, senin ilginin sana kaldı. Senden bana bir payda gelmez, Niye de kim gelmiyor, terebeye yatan silmiyor. Bilmiyor ki, bilmiyor ki kendini. Yani, aziz ve muhterem kardeşlerim, bir ilmi öğrenmek istiyorsanız peşine düşün, muntazam okuyun. Muntazam bir kitabı, bir üstadın kitabını devirin, hatmedin, bitirin ki o ilim hakkında bir bilginiz olursa size de birisi icat et versin. İcazet ne demek? Tamam, bu ilmi bu arkadaş hazmetti, tamam ben buna şahidim, imza vesaire icazet nama Böyle yarım yamalak çeşni tatmak şekilde olmaz. Hiç olmamakta böyle bu, bu da iyidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ya alim ol, bir. Ya müteallim ol, iki. Yani alim değilse alim olma yolunda olursun, öğrenmeye devam edersin. Ya da müstemi ol. Müstemi ne demek? Dinleyen. Yani burada alim talebeye ders anlatıyor, o da kendisi orada dinliyor. Tamam, o da sevap. Demek ki talebelik de yapacak durumda değil, kafası almıyor, aklı yetmiyor, bilgisi müsait değil. Çünkü talebe olmak için bile bazı ilimlerde seviye lazım. Seviye, belli bir seviyeyi tutturmak lazım, yani. o seviyeyi tutturamayız, dinliyoruz, dinlemek lazım. Hatta mühim olmak, yani ilmi, alimi talebeyi sevmek, o bile sevmek lazım. Ama güzeli tabi, ilim usulüyle, hakkıyla öğrenmek, çünkü ilimden maksat da, yani devrik bir kütüphane olmak değil, kafasına bilgileri yerleştirmek değil, İlimden mafza, ilmiyle âmil olmaktır. La teqûnü, la teqûnü âlimen, hatta ta'mele, ima alimdir. Bildiğini uygulamadıkça kıymeti yok. Âlim desey, mafzısın sevap da alamazsın. Bildiğini uygulayacaksın. Bu şart, e, Uygulayıp da iyi Müslüman olmak şart olduğundan da bir bilgi tam öğrenmek lazım. Köklü öğrenmek lazım, etrafta öğrenmek lazım. Onun için de ilme devam etmek lazım. İlim yolunda yürümek lazım. Evinizde de bunu yapabilirsiniz. Bir kitabı alın, elinize kalemi alın, acele etmeyin, durun, nefes alın, sakin sakin. Evet, bir kitabı bitirin. İzmir'de geziyoruz. Bizim Elvan Köy'e gittik. Elvan Köy, bizim arkadaşlarının tuttuğu deniz kenarında bir sahil tesisi. Orada hep Müslümanlar dinleniyorlardı filan. Elvan Köy'e gittik. Bekçisi var orada. Şarktan gelmiş bir bekçidir. Şarklı, Diyarbakırlı bir bekçidir. Cemil'de bir kitap var. Şöyle şeyden görünüyor ucu. Dedim, aferin, yani bekçiliğini boşa geçirmiyorsun. Bix'e bakıyorsun. Göreyim, bakayım dedim. O en son basılan bir eser. Bunu okuyor. Baktım yüksek bir eser. Yani içindeki kelimeleri herkes bilemez. İçindeki mevzular, ince mevzular herkes anlayamaz. İran'daki İİ'lerin inançlarını ve mantıklarını tenkit eden İranlı bir kişinin yazdığı bir eser. Peki ne diyor? Kendi kendisini tenkit ediyor. Yani adam Türkiye'yi bitirmiş. İranla ilgili bir kitap okuyamayın. Çağdaş yayınlardan böyle yani e, aydın insanları okudukları efendim, eserlerini ele bir öyle yayın edeleri var, çok yeni kitapları hemen evet. İngiltere'de o kalanca ayrım köle demiş, terlim ediyorlar, yayın diyorlar, yani böyle taze bir kitap yani, onu okuyor, şaşırdım yani. Dedim, sen bunları anlayabiliyor musun? <gülüyor> İçinde bilgi iki kelime sordum, anlıyor. Dedim, ya Allah Allah, dağın başında bekçi, okuduğu kitaba var, şaşırdım. Dedim, ya bunları okuyun yani, sana ne İran'da, sen Türkiye'desin. Bunları okuyacağına, mesela dedim böyle dini konulara meraklıysan İhya-i Ulum'u okudum, okudum. İhya-i Ulum'u okudum dedi. Sonra bana Asıl ben oraya misaf, bir, bir defter verdi. Aslında ben oraya getirdim ya. Hoşuma mı gitti? Bir parmak kaldı bir defter? Sabit defter. Hangi ilimlerden, hangi kitapları okuduğunun isimlerini yazmış? Mübala mübalağsız yüzlerce. Maşallah. Yani ben ağzım açık kaldı, küçük dilimi yapacaktım yine yutulmadı kaldı yerinde, ama şaşırdım. Yüzlerce. bastım tasavvuftan şunları şunları şunları okumuş, fıkıhtan şunları şunları şunları okumuş, tesirden şunları şunları şunları okumuş. Yüzüne baksan, boyuna baksan bir şeye belli görmesin adamın. Hani... yol alıyor, yükseliyor, Cevapları kazanıyor. Okumayan da bir şeyler yapıyor ama yaptığı işler Allah'ın Allah rızasına uygun değilse ne oldu? Ve kadir da ila ma amilun bi amelih vece alnahu hebaen mensur. Yani işleyip de bir de işlediği hebaen mensur alırsa işe yaramazsa çok kötü. Çünkü insan o kadar gafil ve cahil kimselerle karşılaşıyor ki. Hacı Bayram Camii'nde vaiz çıkmış, bizim Türkiye'deki eski devirlerdeki dine yapılan baskıları anlatmış. Kur'an-ı Kerimler yakıldı, okutulmadı, Kur'an öğreten hocalar haksedildi, efendim şöyle baskı oldu, böyle zulüm oldu, efendim Binsiz bir nesil yetiştirildi, komünist yetiştirildi, köy en üst şöyle oldu, böyle oldu, filan Varsa bunları coşmuş, söylemiş Hacı bayram abi. Cemaat memnun olmuş mu? E, cemaat, bir Türk kalabalık içinde her çeşidi var. Bazısı memnun olmuş, bazısı olmamış. Mem Cuma namazı. Cuma namazından çıkmışlar, bir tanesinin suratı ekşi, memnun olmayanlardan bir tanesi, ya demiş, ne biçim vahid demiş, böyle demiş, nelerden bahsetti demiş. Ötekisi demiş ki, e demiş, yalan mı söyledi yani? Haklı değil mi demiş, yani aynı köyde beraber yetiştik. Bu söylenilen zulümler olmadı mı? Yalan mı söylüyor? Yani bu filanca adam zamanında, efendim böyle böyle olmadı mı filan demiş. İnan demiş, ben söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Yine zamanında bunlar böyle yapılmadı mı demiş? Sust demiş. Yani inenliği ağzına alma demiş. Ben onu, onu çok seviyorum demiş. Ben onun için cehenneme bile giderim. Demiş. Cehenneme bile giderim, sust onlardan hiç işte konuşmaz. Ya Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Ver ala enfusiküm evl walideyin ve Adaletten ayrılma. O kadar sağlam adaletli hakkaniyeti insan ol ki kendinin aleyhinde bile olsa, Ana-babanın aleyhinde bile olsa, akrabanın aleyhinde bile olsa hak sözü söyle, doğruyu söyle diyor. Yani ben falan için cehenneme gidelim, bil, senin kendinin aleyhinde, ana-babanın aleyhinde bile olsa hakkı söyle diyor Kur'an-ı Kerim. Adaletten ayrılma diyor. Adalet bu kadar önemli. Sen onun için cehenneme gireceksen, hacı bayram caminde civar niye geldin ben? Madem bu kadar korkmuyorsun. Madem onun için cehenneme gideceksin. Gitmeye razısın. Çünkü o lafı söyler söylemez insan mahvolur. Mahvolur o söz değil o. Çok miyim bu sözü? Hem adamın yanlışlıkları gerçek hem de onun için cehenneme kimse kimse için cennete gitmiyor şey değil mi? Onun hatırı için. Allah'ı sevmediği işleri yapan bir insanın hatırı için cennete gidilir mi? Gitmeye razı olur mu? Yani korkunç bir Acayip bir var. Böyle efendim avı sabuk e, düşünenler var. Onun için işlediği ameller de heba olanlar vardır. Öyle laf söyler. Benim inancım şu ki der, nokta nokta nokta hadi cehennemin 70 yıllık uçurumuna cüm bitti arkadaşlar. Neden? Öyle bir laf söyledi ki küfür. elfazı küfür insanı imandan çıkarttık, Eşhedü Allahü illâh illallahü, Eşhedü enlâ Muhammeden abduhu ve Resulü'yü diyen namaz kılan bir insan bile olsa, ee fazla küfür var, sıralamışlar mı bu alimler? İnsan hangi sözü söylerse, ben Müslüman'ım diye tepildiği halde, imandan çıkar da küfürü düşer diye söylemişler. Mesela bir insan dese ki ben o ayeti kabul etmiyorum. Kur'an bütün ayetlerini kabul ediyorum da onu kabul etmiyorum. şafir olsun. Gerbet eşelimizle Hz. Musa da döneminde muamele etmiyoruz. Evet. Kahir oldun sen. Kahir oldun. Kur'an'ın bir bir ayetini kabul etmemekle kahir olursun. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte şöyle buyurur: Benin aklı böyle şeylermiş. Ben onu kabul ederim. Ya sahih hadis var, buharide bilmem, Ben kabul edemem. Kahir oldum. Ben kabul edemem yani kahir olur. Sahih, sahih oldu her Ben ona bu 200 yıldır inanmıyorum. Olmaz böyle bir şey. Kabul etmiyorum diye kafir olur. Yani elfan çıkışıyor mu? Şey Onun için Allah e, akıl fikir versin İnsan şeyleri boşa gider. İşledikleri ameller boşa gider. Amellerin makbul olmasının şartları vardır. Şartlarını bilmek lazımdır. İnsan o zaman sevaktırlanır. Allah-u Teala Hazretleri bizleri öyle bir asırda yaşıyoruz ki sanki ee, çok dalgalı bir okyanusta sala tutulmuş insanlar gibiyiz. Ortalıkta kara filan da görünmüyor. Hava da eski, eski, eski Öyle dalgalı, fırtınalı bir e, deryandayız, çırpınıyoruz. Allah bizi e, akıbetimize hayra eder. İmanımızı kuvvetli eylesin. Tezvetini bizlere refik Gözümüzden perdeleri kaldırsın. gözlerimizi kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip eylesin. Duymayı nasip eylesin. Amen. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Amen. Çünkü hakkı hak olarak görmek çok zor. Gazetelere bakarsan, on tane gazete alıyorum. Yani benim param var, pulum var diyor. On tane gazet alıyorum. Şöyle bakıyorum gazetelerde. Bunların hepsi toplasan bir gazete etmez. Hepsi zaten aynı. Aynı firmanın gazeteleri. Tröst, tröst. Basın tröstü. Hepsi aynı adamı. Evet çevirip aynı ilapları başka başka zümrelere şey yapıyor. Yutturuyor. Sen bunu değil de bir buradan al bir de buradakinden al bakalım. Bir de Akit Gazetesi'ni al bakalım. Bir de göreyim Akit Gazetesi ne diyor? De. Bir de kalan diğer bir de. Yani hiç olmazsa iki tarafın fikrini anlıyor. Onu dinleyen dinleyen dinleyen, askeri okullara Cumhuriyet Gazetesi'nden başkasını sokmuyor mu? Apı yuttu askerler. Apı yutar. Neden? E, Cumhuriyet Gazetesi'nin hali malum, neşredenleri malum. Onu dinledikçe, okudukça, tamamen yanlış bir istigamete gidiyor. Onun için, e canım işte herkes benim gibi düşünüyor, yani okullarda da böyle okuluk, radyoda böyle söylüyor, televizyonda böyle Hepsi anlatmacı, hepsi yalan, hepsi yanlış. Doğru bu tarafı, orası çıkmaz yok. Anlamak zor yani, zorlaştı. Onun için Allah yardımcımı zor. Allah tezbekini refik etsin, Allah yolunda daim etsin, öyle haramlara bulaştırmasın, ezbaz küfür, Kübüre götürecek laflar söyletebilmesin, yanan işler yaptırmasın. Amellerimizi boşa çıkarttırmasın, boşuna zahmet haline getirtmesin. Yüce insan vardır, oruç tutar, akşama aç ve susun kalmaktan başka karı yok. Yüce insan vardır, kalkar, gece namaz kılar, örgül kalmak, uykusuz durmaktan başka bir faydası yok durumuna düşürmesin. Onun için şuurlu Müslüman, alim, arif, kamil Müslüman olmak lazım allah Teala Hazretleri dualarımızı lütfüyle, keremide, ism-i ağzama hürmetine, esm-i hüsn-i kabul eylesin, Amin. Habibi edibi hürmetine kabul eylesin, bizi e, sevdiği kul eylesin, Amin. huzurla sevdiği kul olarak varlığa muvaffak eylesin, cennetiyle kemaliyle müşerref eylesin, Amin. Peygamber'in sişanımıza firdevs-i âlâda komşu eylesin. Firdevs-i âlâda komşu eylesin. Allah-u Teala